şerikle ve şahidim ki Muhammed onun ve elçisidir. Ve sonra ey muhterem arkadaşlar, kıyamet alametleriyle ilgili sohbetlerimize devam ediyoruz. Küçük kıyamet alametlerini küçük kıyamet alametlerini bitirdik. Büyük kıyamet alametlerine başlayacağız. Bugünkü dersimizde büyük alametlerden Deccal'in çıkması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Hucun gelmesi, üç büyük çöküntü, Duhkan bir dumanın çıkması, güneşin batıdan doğması, Babbetül Arf ve insanları bir meydanda toplayan ateş Bunlar hadislerde gelen büyük kıyamet alametleri. Fakat bu kıyamet alametleri öncesi bir alamet var. Büyük kıyamet alameti olarak zikredilmemekte. O da Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi. Büyük kıyamet alametleriyle birlikte zuhur eder. Aynı dönemdedir. Dolayısıyla büyük alametlerden önce Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini zikredeceğiz. Tabi büyük, alamet, büyük alametlerin hangi sırayla meydana geleceğini beyan eden açık bir delil yok. Yani ilk önce şu şu şu şekilde gelecek diye beyan eden açık bir hadis yok. Ve bu alametler birbirinden farklı hadislerde sıralama takip edilmeden gelmiş. Böyle olunca alametin meydana gelmesi bir hadiste geçtiği sırasıyla olmamakta ve alametler arasında bağlaç olarak gelen val harfi kullanıldığından bu harf tertip ve sıralama belirtmemekte. Öyle hadisler bulunmakta ki o hadisteki alametlerin sıralanışı başka bir hadisteki sıralanmaya ters düşmekte. Bunu daha iyi anlatabilmek için birkaç örnek verelim. Bazı hadisler gösterelim. Bunlardan bir tanesi Müslimin Huzeyfe İbni Hüseyd El-Ghifari'den radıyallahu anhudan şöyle rivayet etmekte. Biz kendi aramızda konuşurken Resul sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Ve bize siz ne hakkında konuşuyorsunuz dedi. Biz kıyameti konuşuyoruz dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz on tane alamet görmedikçe kıyamet kopmaz dedi. Ve şunları saydı. Duhkan yani bir duman Deccal Vabbetül Arz Güneşin batıdan doğması Meryem oğlu İsa aleyhisselamın inmesi Ye'cuc ve Me'cuc Birisi doğuda, birisi batıda ve birisi de Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çöküntü. Son olarak Yemen'den çıkıp insanları mahşer yerinde bir meydanda toplayan ateşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ilk önce burada Duhkan daha sonra Deccal daha sonra Dabbetül Arz zikredilmiş. Yine Müslim'deki başka bir hadiste Huzeyfe İbni Hüseyy'den gelen Aynı hadisi başka bir lafızla şöyle rivayet ediyor Müslüm. On tane alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz. Doğuda bir çöküntü, batıda bir çöküntü ve Arap Yarımadası'nda bir çöküntü der. Sonra Duhal, Deccal, Dabbetül Arz, Ye'ecuc ve Me'ecuc, Güneşin batıdan doğması ve Aden'in derinliklerinden çıkıp insanları önüne katan, katıp süren bir ateş. Adem biliyorsunuz Yemen'de bir şehir Bir başka rivayette ise Onuncusu İsa İbn-i Meryem'in İnmesi şeklindedir Müslim hadisinde Görüldüğü gibi bu hadis bir sahabeden rivayet edilmesine karşılık Kıyamet alametlerinin sıralaması Farklı Müslim'de gelen başka bir hadiste Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemden Şöyle rivayet edilmekte Altı şey gelmeden önce iyi ameller yapmaya çalışın Altı şey gelmeden önce. Güneşin batıdan doğması Duhan, Deccal, dabatül Arz, sizden birinizin başına gelecek olan şey veya bütün herkesin başına gelecek olan şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir fitnedir, beladır. Kişinin malına, kendine isabet edecek olan bir bela yahut toplumun başına gelecek olan bir felaketten bahseder. Yine Müslim'deki hadiste Altı şey gelmeden önce iyi ameller yapmaya çalışın deccal, duhan, dabbetül arz, güneşin batıdan doğması herkesin başına gelecek olan şey birinizin başına gelecek olan felaket olarak bahseder alametlerin sıralanması farklı farklı hadislerde öyleyse alametlerin meydana geliş sırası farklı rivayetlerdeki geliş şekliyle olayların birbiriyle arkasına gelmesine göre sıralanmaktı yani olaylara göre artık sıralanmakta. Örneğin Nevas İbni Semman'dan gelen hadiste rivayetler, daha doğrusu kıyamet hadiseleri sıraya göre sıralar. Yani sıraya göre zikredilmiş. Belli bir sıra takip edilmiş. Önce Deccal'in çıkması, sonra İsa'nın inmesi, Deccal'i öldürmesi. Çünkü Muhakkak İsa Deccal'dan önce Yahut aynı vakitte olacak Aynı asırda yaşamış olacak ki Onu öldürebilmiş olsun Deccal'i öldürmesi Meccuc ve Meccuc'un İsa Aleyhisselam zamanında çıkması Ve İsa'nın onların yok olmaları için dua etmeleri Ve bu şekilde bazı hadislerde Bu tür tertipler var Yine bazı rivayetlerde ilk olan alametlerin Şöyle şöyle olduğu varken Diğer başka rivayetlerde Başka alametler görmekte Ve Ve İlk alamet konusunda alimler arasında ihtilaf var. Bu ihtilaf alimler arasında olduğu gibi aynı zamanda Sahabe arasında da var. Hangi alametin önce olacağı? Metepe İmam Ahmed ibn İmam Ahmed'in ve Müslimin tabiinden olan Ebu Zürr şöyle dediğini rivayet etmektedir. Müslümanlardan üç kişi Medine'de Mervan ibn Hakim'in yanında oturup onda hadis dinlerler. Ve Mervan Kıyamet alametlerinden rivayet eder ve şöyle der Onların ilki deccerin çıkmasıdır Bunun üzerine Abdullah ibn Ömer Öber şöyle der Mervan benim Resul sallallahu aleyhi ve sellemden ezberlediğim ve hiç unutmadığım şeyi söylemedi Oysa ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işittim İlk çıkan alamet güneşin batıdan doğması ile kuşluk vakti davbetül ardın çıkmasıdır der Sahabenin birisi ilk önce deccal çıkacaktır der. Diğeri ise ilki güneşin batıdan doğması ve dabbetül ardın çıkmasıdırdır. Ve bu alametten biri diğerinden önce olur der. Diğeri de onun peşinden yakın olarak meydana gelir. Bu lafız Müslüm'ün Ve İmam Ahmet'in rivayetinde şu ilave var. Abdullah elindeki yazıdan okuyarak şöyle dedi. Zannedersem ilki güneşin batıdan doğmasıdır. Evet. Ve Hafız İbni Hacer ilim ehli hadis şarihleri gelen bu farklı rivayetler arasını cemetmek için gayret sarf ederler. Ve Hafız İbni Hacer Buhari'nin büyük e, şarihi şerh eden hadisleri tefsir eden bu imam şöyle der. Deccal'in ilk alamet olması ile güneşin batıdan doğmasının ilk alamet olduğu şu şekilde birleştirilirler." Ve bu konuda gelen hadislerin toplamından şu görüş ağır basmaktadır: Yer yüzünde meydana gelen değişikliklerin en büyüğü olarak duyulan ilk alamet derecen çıkması olurdu. Der. Yeryüzü için. Ve bu merhale İsa Aleyhisselam'ın ölmesiyle son bulur. Der. Güneşin batıdan doğması ise gök yüzünde meydana gelen büyük değişikliklerin ilk alametidir. Der. Bu şekilde ikiye bölürler. Yer yüzünde meydana gelecek alametler. ...ve gökyüzünde meydana gelecek alametler olarak... ...ve bu durum kıyametin kopması ile son bulur... ...ve dabbetül arzın çıkması ise güneşin batıdan doğduğu gün olması beklenirdir. Ve i̇bn Hacer daha sonra şöyle devam eder... ...güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. Dabbetül arz çıkar... ...mümin ile kafirin arasını ayırır... ...ve böylece tövbe kapısı tamamen, tamamen kapanır. Artık bundan sonra kıyametin kopmasını haber veren alamet insanları bir meydanda bir meydana doğru toplayan ateştir der doğrusu arkadaşlar deccel yeryüzünde görülen olağanüstü alametlerin ilki Mehdi aleyhisselamla aynı dönemde olacak ve bir şöyle der büyük yine hadis şarihi tıybi kıyametin emareleri alametleri onun yaklaştığına veya vuku bulduğuna delildir yakın olan kıyamet alametlerinin ilki yani bizlere yakın olan ilki deccel İsa'nın inmesi ye'cuc ve me'cuc ve çöküntüdür üç tane çöküntü sonra olan ise Duhan güneşin batıdan doğması babbetül arz yani bir hayvan ve insanları meydanda toplayan bir ateştirdir. ve tıbinin bu taksini bu Tertibi gerçekten ince ve güzel bir taksim. Kıyamete yakın alametlerin görüldüğü birinci kısım, tövbe edip Allah'a dönmeleri konusunda insanları uyarmakta. Mehdi, İsa aleyhisselam, Deccal, Ya'ecuc ve Me'ecuc'un çıkması. Tövbe edin, dönün, iman edin, <gülüyor> Rabbinize rücu edin. Ve o vakitte insanlar henüz mümin ve kafir olarak ayrılmazlar. Ve ikinci kısım ise kıyametten önce olacak alametlere içerir. O vakitte insanlar mümin ve kafir olarak ayrılmaya yeni yeni başlarlar. Nitekim dukhan yani bir duman çıkar, müminler onun tesiriyle nezle olurlar. Kafirleri ise şişirir. Ve güneş batıdan doğacak, tövbe kapısı kapanacak. Kafir kişinin iman etmesi veya tövbe edenin tövbesi artık ona fayda vermeyecek. Bundan sonra dabbetül ars çıkacak insanlardan kiminin mümin kiminin kafir olduğunu ayıracak çünkü o hayvan kimin kafir ve kimin mümin olduğunu kendisi söyleyecek ve en son olarak bir ateş çıkacak ve insanları bir meydanda haşredecek bir meydanda toplayacak bu büyük alametlerden ilki görülmeye başladı mı diğer alametler arkadaşlar ipte dizili inci taneleri gibi arda arda dökülür. Tabarani Evsat adlı kitabında Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder. Alametlerin birbiri arkasından gelmesi aynı ipte dizili incilerin peş peşe dökülmesi gibidir der. Albani bu hadis hakkında sahihtir der. Yine İmam Ahmet Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet eder alametler ipte dizili inci gibidir eğer ip koparsa hepsi tek tek dökülürler bu hadisi bu hadis hakkında yine Ahmet Muhammed Şakir isnadı sahih de demiştir ve bu hadis daha önce geçen büyük alametlerin sıralaması ile ilgili sözümüzü desteklemekte Zira bazı hadiseler bu alametlerin birbirine yakın olacağını bildirmiş. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinden sonra büyük alametlerin ilki deccelin çıkması. Sonra İsa Aleyhisselam iner ve onu öldürür. Bu sırada yecud ye ve çıkar. İsa Aleyhisselam onların yok olması için dua eder ve Allah Teala onları yok eder. Sonra İsa şöyle der. Onlar çıktığında böyle olacağını Rabbim bana söz vermişti. İsa Aleyhisselam sözü Kıyamet Doğum zamanı gelen hamile gibidir Ailesi doğumu Doğumun gece mi yoksa gündüz mü olacağını bilmezler Evet Ve bu hadis Kıyametin İsa Aleyhisselam'dan sonra Çok yakın zamanda kopacağını gösteren bir delil Çünkü İsa Aleyhisselam'ın ölmesiyle Kıyametin kopması arasında Bazı alametler var ki Bunlar güneşin batıdan doğması, dabbetül arzın çıkması, duhan ve insanları bir meydanda haş edecek, toplayacak olan ateşle bu alametler çok kısa süre içinde olacak. Aynı boncukları koparak dağılan halka gibi. Doğrusunu Allahu Teala bilir. Evet, Mehdi Aleyhisselam'dan başlıyoruz. Arkadaşlar ahir zamanda ehli beytten peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden birisi çıkar ve allah Teala onunla bu dini güçlendirir yedi sene idarede bulunur yeryüzü ondan önce nasıl zulüm ve haksızlıkla dolmuşsa o geldikten sonra adaletle dolar ümmet ondan önce görmediği bolluk ve bereketi onun zamanında görür gökyüzü yağmurunu yağdırır yeryüzü ürününü çıkartır eylemeyecek kadar mal çoğalır. Ve İbn Kesir şöyle der: Onun zamanında ürün bol olur. Bol olur, bol olur. Ziraat, giyilecek mal çoğalır, sultan galip gelir. Din güçlü olur, düşman da siner. Onun zamanında iyilikler devamlı olur der İbn Kesir. Peki Mehdi'nin ismi ve şema eli nedir? Mehdi'nin ismi arkadaşlar Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ismi gibidir. Muhammed İbni Abdullah veya Ahmed İbni Abdullah'dır. Abdullah'tır. Ve Mehdi Aleyhisselam Fatıma radıyallahu anh'ın soyundandır. Ve Hasan radıyallahu anhu yolundan gelir. Ve İbni Kesir şöyle der: O Muhammed İbni Abdullah el alevi el fatimi el haseni radıyallahu anhudur şekli ise şöyledir alnı şakaklarına kadar açık başının ön tarafında saç yoktur burnu uzun ve kıvrıktır uç tarafı ince ortası kemerlidir hadiste bu şekilde vasfı gelir çıkacağı yer ise doğudur yani Arabistan'a göre doğudur Sevban Radiyallahu anhudan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin hazineleriniz için üçü savaşır. Hepsi halife çocuğudur. Ve onlardan hiçbiri galip gelemez. Sonra doğu tarafından siyah bayraklar çıkar. Sizi öyle bir öldürürler ki daha önce hiçbir kavim sizi onlar gibi öldürmemiştir. Ve Sevban şöyle devam eder sonra bir şey söyledi ki onu iyi ezberleyemedim. Ve devam eder, eğer siz onu görürseniz, buz üstünde sürünseniz dahi ona tabi olun çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir der. Evet bu hadisi arkadaşlar İbn-i Mace Süneninde, Hakim Müstedire'inde rivayet etmiştir. Hakim bu hadis hakkında Bukhari ve Müslim'in şartına göre sahihtir der. Ezehebi de hakim'e bu hususta katılır. Ancak Albani bu hadis hakkında Allah'ın halifesi sözü olmak için sahihtir der. Hadise ne şekilde geliyor? Eğer siz onu görürseniz buz üstüne sürünseniz dahi ona tabi olun. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir der. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir kısmının Albani zayıf olduğunu söyler. Çünkü hadisin diğer yolunda bu cümle yoktur der. Doğru değildir çünkü bu cümle mane olarak doğru değildir. Çünkü dinde Allah'ın halifesi demek caiz değildir der. Zira Allah'ın şanına yakışmayan acizlik anlamı ortaya çıkar der bu cümleden. Ve İbni Keşir şöyle der bu hadis hakkında. Bu hadisteki hazinelerden kasıt Kabe'nin hazineleridir sizin hazineleriniz için 3 üç savaşır, 3'ü savaşır, Hep halife çocuğudur der peygamber sağa sallim. Bu hazineden kasıt Kabe'nin hazineleridir. Ve halife çocuklarından 3 kişi onu almak için birbirleriyle savaş der. Ve ahir zaman olunca doğu tarafından Mehdi, Mehdi çıkacaktır. Ve Mehdi'nin şu an i̇bn Kesir Keşir bundan herhalde 600-700 sene önce yaşayan bir alim Mehdi'nin hala henüz var olmadığını ve yoksa der o Şia'nın iddia ettiği gibi şimdi mevcut olup da karanlık bir mağarada kaybolup sonra ortaya çıkacak değildir der. Çünkü Şia'nın böyle bir Mehdi'lik anlayışı vardır. Onlara göre Mehdi daha önceki asırlarda altı aylıkken bir başka rivayette iki yaşındayken mağaraya girmiştir ve kendisine izin verilecek günü beklemektedir. Yani Şia'ya göre Mehdi Sağ şu anda gizlenmekte. Her der sonra ortaya çıkacak değildir. Onların bu görüşü boş bir şeytan uydurmasıdır. Ne Kur'an'da ne de sünnette ne atli olarak ne de güzel görülür. Hiçbir delilleri yoktur der. Yani hurafeden başka bir şey değildir. Ve daha sonra şöyle devam eder. Doğu tarafından olan insanlar onun zaferine yardımcı olacak. Yani Doğu tarafından insanlar Mehdi'ye yardım edecekler onun gücünü oluşturacak ve altyapısını kuracaklar bayrakları siyah renkli olacak çünkü bu renk üstünlüğü temsil ederler İbni Kesir zira Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı da siyah renkli idi ve adına ikat denirdiler evet ve sonra şöyle der ahir zamanda gelmesi beklenilen ve hakkında övgü ile söz edilen Mehdi'nin esas çıkış yeri doğu tarafı olacak ama kendisine Kabe'de beyat edilecek. Evet, ve bununla ilgili hadisler vardır der İbni Kesir. El-Fiten vel-Melahim adlı kitabında. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağına dair hadislere gelince arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağına dair birçok sayı hadis vardır. Bu hadislerin kimi ondan direkt olarak bahsetmiş bazıları onun şeklinden bahsetmiş bazıları onun ismini zikretmemiş ilk önce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ve Mehdi'den bahseden bizzat ismi zikredilen hadisleri aktaracağız bu konu hakkında çalışma yapan bir ilim talibi Mehdi'nin ismi, Mehdi isminin geçtiği sayı hadislerinin sayısını sekiz olarak tespit etmiştir. İsminin geçtiği. Ve Mehdi'nin yine isminin geçtiği sahabeden gelen eser sayısı olarak on bir rakamını vermiştir. Bu hadislerden ilki arkadaşlar, bu hadislerden ilki Ebu denir, Hudi'den gelen rivayete peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Ümmetimizin son zamanlarında mehdi çıkar Onun zamanında Allah bol yağmur yağdırır Yer bol ürün çıkarır Mal herkes arasında eşit olarak paylaştırılır Küçük ve büyük baş hayvan artar Ümmet güçlü olur Yedi veya sekiz sene yaşar bu hadis arkadaşlar Hakim Müstedre'inde rivayet etmiş olup isnadı sahihtir. Albani de ravilerinin güvenilir olduğu ve senedinin sahih olduğunu belirtir. Yine Ebu Said radıyallahu anh'dan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizi Mehdi ile müjdeliyorum. O insanlar arasında anlaşmazlık ve depremler olduğu zaman çıkar." yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi onun gelmesiyle adalet ve doğrulukla dolar. Gökte ve yerde kim varsa ondan razı olur. Ve insanlar arasında mal eşit olarak paylaştırılır der. Gayet açık. Ve yine üçüncü olarak Ali radıyallahu anhudan gelen rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Mehdi bizden ehli beytendir ve Allah onu bir gecede değiştirir bu hadisi İmam Ahmet Müsledin'de rivayet etmiştir Alvani'de sahih olduğunu söylemiştir ve İbni Kesir der ki yani o Allah'a tövbe eder kabul edilir tövbesi Allah onu muvaffak kılar ilham eder, irşad eder ve eski halinden yeni hale tebdir eder, çevirir der. Yani bir gecede Allahu Teala bu kişiyi e, muvaffak kılar, irşada, irşad eder, ilham eder, doğru yola iletir. Bu hadisi yine evet bu e, İbni Kesir'in sözü. Dördüncü olarak yine Ebu Said El-Hudri'den gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mehdi benim soyumdandır. Alnı Şakatlarına kadar açık, burnu uzun, üç taraf, uç tarafı ince, ortası kemerlidir, yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi o geldikten sonra adalet ve doğrulukla dolup taşar, yedi sene hükmeder olarak gelir. Ve Alvani bu hadisinde isnadının hasen olduğunu beyan eder. Ümmü Seleme radıyallahu anhu şöyle der ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Mehdi benim soyumdandır Fatıma'nın çocuklarımdandır der. Ee, Ebu Davud'un ve İbn-i Mace'nin e, rivayet ettikleri bir hadis Albani hadisin sahih olduğunu söylemekte. Yine Cabir'den gelen bir hadiste İsa İbn-i Meryem iner. emirleri olan Mehdi yani o öyle bir toplumun öyle bir grubun içine iner ki emirleri Mehdi'dir aleyhisselam ve Mehdi İsa aleyhisselam indiğinde ona hitaben şöyle der gel bize namaz kıldır İsa aleyhisselam hayır der Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak onların bazısı bazılarına emir olurlar bazısı bazılarına emir olurlar evet bu hadisi yine e, Müsnedül Haris'te gelmiştir senedi ceyyid yani iyidir yedinci olarak Ebu Sa'idin'in Huzi'den gelen rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur İsa İbnu Meryem bizden birinin arkasında namaz kılacaktır yani e, ilim ehli e, bunun hikmeti açıklamaya çalışırlar tabi doğruyu Allah-u Teala bilir yani İsa aleyhisselamın imam değil de Mehdi'nin imam olmasını şöyle açıklarlar Derler ta ki Hristiyanlar yani Müslümanlara karşı bu hususta e, böbürlenmesinler, kibirlenmesinler, e, bak bizim peygamberimize uyuyorsunuz gibilerde böyle bir e, şey görüntü ve manzara ortaya çıkmasın diye ilim Allah'ın bir takdiridir ve Allah'ın bir hikmeti icabınca der, İsa Aleyhisselam bu yüzden Mehdi'nin arkasında namaz kılar. <Gülüyor> ve yine 8. olarak Abdullah ibn Mesud'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ehli Beytimden ismi benim ismim olan bir adam Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz." Evet, ismi benim ismim olan yani ismi Muhammed bir adam Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz. Bu hadis Müsned'de İmam Ahmet'in müsledinde bir başka rivayette ismi benim ismim Babasının ismi babamın ismine uyar Muhammed İbni Abdillah Muhammed İbni Abdullah Mehdi'nin ismi bu hadislerde geldiği gibi Dolayısıyla ee, ee, Yani Asrımızdaki Mehdi'ler hakkında Hükmü kolaylıkla verebilirsiniz Benim ismim Evet İsmi benim ismime, babasının ismi babamın ismine uyar. Yine Ebu Davud rivayet etmiştir. Albani sahih olduğuna işaret eder. Evet, sekiz tane hadis zikrettik. <gülüyor> Mehdi'nin isminin geçti rivayet. Bir de sahabeden gelen on bir tane eser var. Bunlar da ilim ehli e, merfu hükmündedir bu rivayetler. Çünkü iştihada mecal olmayan bir sahadır der yani gaybi bir hadise gaybi bir konu olduğu için sahabe fıkhi konularda olduğu gibi iştahat edemez dolayısıyla ilim ehli sahabe hakkında gelen bu rivayetler hakkında da merhu olduğu görüşündedir Bukhari ve Müslim'de arkadaşlar bulunan ve Mehdi'ye işaret eden hadisler var şimdi Bukhari ve Müslim'deki hadisler de Mehdi'nin ismi geçmiyor fakat işaret var. Ve Mehdi'nin isminin geçmediği sahih hadislerin sayısı hakkında 22 olduğu söylenmekte yapılan bir araştırma. Sahih hadisler Mehdi Aleyhisselam'ın isminin geçmediği Bukhari ve Müslim dahil diğer hadis kitaplarında 22 tane hadis olduğunu araştırmacılar söylemekte ve yine Mehdi'nin isminin geçmediği ...sahih olarak sahveden gelen eser sayısı ise... ...beş olarak... tespit edilmekte. Bizler Bukhari'de gelen... ...hadislere işaret edelim... Ee, ...niye Bukhari Müslüm dedik... ...bunu birazdan anlayacaksınız... ...Ebu Hureyre... ...radıyallahu anhudan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurur... ...İsa İbn-i Meryem indiğinde... ...imamınız sizden olunca haliniz nasıl olur... ...hadisin... ...metni bu şekilde... Yani Meryem Aleyhisselam'ın oğlu İsa iner. Fakat o an nedir? Müslümanlara namaz kıldıran emir. Evet. Yani onların içinden bir emirdir. Buna rağmen İsa Aleyhisselam peygamber olmasına rağmen orada imametlik yapmaz. Orada namazı kıldırmak için başa geçmez. İkinci olarak Camir İbni Abdullah Radiyallahu Anhu Resulü Sallallahu Aleyhi ve şöyle derken işitmiştir. Ümmetimden bir grup hak üzerinde çarpışarak kıyamete kadar devam eder. Sonra İsa İbn Meryem iner emirleri ona gel bize namaz kıldırdır. İsa aleyhisselam hayır der. Allah'ın bu ümmete ikramı olarak sizin bazıınız bazınıza emir olur. Buhari'de Müslim'de gelmiştir. 3. olarak Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu'dan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ümmetimin son zamanlarında bir halife çıkar. Bakın Mehdi ismi geçmez. Bir halife çıkar, malı saymadan çokça dağıtır. Hadisin ravisi olan giril şöyle der. Ben Ebu Nadra ve Ebu Aliye'ye o halifenin Ömer İbni Abdülaziz olmasını düşünmüyor musunuz deyince onlar hayırdır. Yani Ömer İbni Abdülaziz o adaletli halife değildir. Son zamanda çıkacak olan Başka bir halifedir derler. Ve Bukhari ve müslimde geçen bu hadislerden iki sonuç çıkıyor arkadaşlar. İsa Aleyhisselam gökten indiği sırada Müslümanların başında bir emir var. Fakat bu emirin ismi zikredilmiyor. Bu emirin ismi yani bunun Mehdi olduğu diğer hadislerde Biliyorsunuz birbirini ne yapar? E, hadisler biliyorsunuz birbirini ne yapar? Tefsir eder. Hadisler birbirini açıklar, şerh eder. İkinci olarak Müslümanların namaz Müslümanlara namaz kıldıran bir emir var Bukhari ve Müslim'deki rivayetlerde ve bu emirin İsa Aleyhisselam'a namaz kıldırması için ön tarafa geçmesini teklif etmesi ama isim yok bir emir var ve bu emirin emirliğe uygun olduğunu gösterir bu teklif her ne kadar bu hadiste onun ismi zaf, Mehdi lafız zafsıyla geçmiyorsa da bu hadislerde geçen kişinin ...salih bir insanın vasıflarına sahip olduğu, aiz olduğu anlaşılmakta. Nitekim Sünem ve Müsned kitaplarında bulunan hadisler... ...Sahihayn'daki yani Bukhari ve Müslim'deki hadisleri açıklamakta... ...ve bu şahsın Muhammed İbni Abdullah isimli Mehdi olduğunu göstermekte... ...zira hadisler birbirlerini tesir ederler. Yine bu hadislerde delil olarak... ...Haris İbni Ebi Usame'nin Müsnedi var arkadaşlar... Bu hadis, bu müsnette geçen Cabir radıyallahu anh gelen rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İsa i̇bn Meryem'in Müslümanların emiri Mehdi der ki burada Mehdi ismiyle gelmiştir. Ve bu hadis sahih müslimde geçen İsa aleyhisselama namaz kıldırması için teklifte bulunan Müslümanların emirinin Mehdi isimli olduğu kişi olduğunu gösterir. Ve Sıddık Hasan Han Kıyamet, kıyamet alametlerinden bahseden kitabında Mehdi ile ilgili hadislerin sonuncusu olarak Müslim'deki Cabir hadisini verir ve şöyle der Bu hadiste açıkça Mehdi ismi geçmemekte Fakat daha önce geçen benzeri hadis ve delillerden Onun beklenen Mehdi olduğu anlaşılırdır Mehdi hadisleri arkadaşlar Mutevatirdir Mutevatir hadis nedir? diye soracak olursanız her tevakada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylemeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda ravi tarafından görerek veya işitilerek rivayet edilen habere mütevasir denmekte ve şimdiye kadar aktardığımız bu hadisler ve konu uzamasın diye diğer aktarmadığımız hadisler Mehdi konusundaki hadislerin manevi muvafatir seviyesine ulaştığını gösterir. Bununla ilgili alimlerin sözleri var. Bunların için söylüyoruz arkadaşlar çünkü televizyonlarda belki seyrediyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Mehdi konusu'nun İslam literatüründe olmadığı iddia ediliyor. İslam'da böyle bir olayın hurafe, batıl bir inanç olduğu değişik vesilelerle vurgulanıyor ve dolayısıyla televizyondaki programlarda Mehdi olsun, Deccel olsun İsa Aleyhisselam'ın e, inmesi maalesef toptan inkar edilmekte. Ancak bu ustaki hadisler mütevatir seviyede yani yalan üzere ittifakı imkansız çok sayıda insanın bu hadislerin manası hakkında birleşmeleri söz konusu ittifak etmeleri söz konusu bununla ilgili ilim ehlinin sözleri var Mehdi hadislerinin mutevatir olmasına dair hatta bu hadisler gayba dair, akideye dair inanca dair hadisler dinde hüccet olabilmesi için mutevatir şartı koşan kelamcılar bu hadisler mutevatir olmasına rağmen yine kabul etmemektedir İlk olarak Hafız ebul Hasan el-Abir'i şöyle der, Mehdi konusundaki Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler mütevatirdir. Mehdi ehli beyttendir, yedi sene yeryüzünde adaletle hüküm sürer, İsa aleyhisselam iner, decceli öldürür, o da ona yardımcı olur. Ve bu ümmete imamlık eder, İsa onun arkasında namaz kılar. Muhammed el-Berzenci şöyle der, kıyamet alametleri çoktur. Onların bir, biri ve ilki Mehdi'dir. Ve bu konuda birbirinden farklı rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Ve şöyle devam eder. Sizin de gördüğünüz gibi Mehdi'nin ahir zamanda çıkması peygamberlerin soyundan, Fatıma'nın çocuklarından olması manevi tevatür derecesine ulaşmıştır. Ve bu yüzden inkar, et, e, inkar etmenin hiçbir manası yoktur der. Ve Muhammed e, seferini ise şöyle der. Onun çıkmasıyla ilgili rivayetler gerçekten çoktur. Manevi tevatür derecesine ulaşmıştır ve bu hadisler ehli sünnet alimleri arasında yaygındır. Öyle ki onların temel akidelerinden sayılmıştır. Çünkü peygamberin gaybe dair verdiği haberlerdendir. Sen peygamberin peygamber olduğunu tasdik ediyorsun, şahit getiriyorsun ama gaybe dair verdiği haberleri tasdik etmiyorsun. Nasıl bir tasdik? Nasıl bir şehadet? Evet ve şöyle devam eder. Yukarıda ismi geçen veya geçmeyen sahabe ve tabiinden birçok rivayetler vardır. Ve bütün bunlar kesin ilim ifade etmekte ve ehli sünnet alimlerinin görüşüne göre Mehdi'nin gelmesine iman vaciptir. Der. Ve şevkani ise şöyle der. Mehdi hakkında mutevatir hadislerden vakıf olduğumuz sayı ellidirdir mütevatir rivayetler bu şekilde arkadaşlar yani e, birçok mütevatir hadis var sayısı yüz herhalde biraz daha danışabiliyor yani yalan söylemeleri üzerinde o, o mana ya o lafız üzerinde yalan söylemeleri imkanı olmayan çok sayıdaki insanın birleşmeleri birisi Mekke'den birisi Basra'dan birisi Cidde'den birisi Kahye'den birisi Mekke'den birisi Yemen'den şekliyle ve bununla ilgili birçok kitaplar yazılmış. Mesela Men Tebe Aleyhi Mutammiden Fel Yteba kim benim üzerime bilerek kasten yalan söylerse ateşte yerini hazırlasın. Peygamber Sallallahu Aleyhi üzerine yalan, kasten yalan söyleme, hem lafsi hem de manevi tevatür Kabir azabı. Aynı şekilde e, muvaffaat hadislerden ellerin rukuya giderken refedileceği ve rukudan kalktıktan sonra refedileceği. 50 tane sahabeden rivayet edilmiş tevatır hadis gibi rivayetler e, mesler üzerindemez. yine tevatır rivayet bu tevatır hadisler hatta ilim ehlinin bir kısmı bunları inkar eden kafir olur der bunları inkar edenin kafir olduğunu söyler çünkü çok güçlü ve kuvvetlidir mütevatır hadisler, yakın katiyet ifade eder. Ve İmam Şevkani öyle der, Mehdi hakkında mütevatır hadislerden vakıf olduğumuz sayı 50'dir Bunlar sahih hasen, kuvvetlene kuvvetlenebilen zayıf hadislerdir. Yani vaifun müncebir. Şüphesiz bunlar mutavatir rivayetlerdir der. Bilakis bu sayı altındaki daha az rivayete sahip olan mevzular tevatır vasfıyla yetelenmiştir. Yani 50'den daha az sayı ya sahip olan diğer mevzular mutevâtir deniyorsa bunda 50 tane hadis vardır der bu'nun mutevâtir olarak bahsedilmesi daha evladır der. Ve <gülüyor> Mehdi'nin gelmesiyle ilgili sahabeden gelen sözler ise bu konuda reyin yeri olmadığı için merfu hükmündedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi hükmündedirler. Ve yine Sıddık Hasan ham şöyle der, Mehdi hakkındaki hadisler farklı olsa da gerçekten çoktur manevi tevatür derecesindedir. Bu hadisler Sünen, Mucen ve Müsnetler'de bulunmaktadır. Kettani ise şöyle der, sonuç olarak beklenen Mehdi hakkındaki hadisler mütevatir olmuştur. Yani Deccal ve İsa'nın inmesiyle ilgili hadislerde yine Deccal ve İsa'nın inmesiyle ilgili hadislerde mütevatir olmuştur der. Mütevatir olmasına rağmen maalesef, maalesef ilim kılığına girmiş bir takım caniler tarafından bunlar inkar edilmekte bir de ayrıyeten Mehdi aleyhisselam hakkında kitap yazanlar var arkadaşlar dört büyük sünen kitabı yanında mesela Ebu Davud Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace bunun yanında bir de içinde Mehdi ile ilgili hadisler bulunan eserler var mesela İmam Ahmet'in müsledinde Mehdi ile ilgili rivayetler var Bezdar'ın müsledinde Ebi Yala'nın müsnedinde Haris'in müsnedinde Hakimin müsnedreğinde İbni Ebi Şeyve'nin İbn Şeyve Musannafında İbni Huzeymen'in sahihinde Bu gibi eserlerde Mehdi ile ilgili Hadisler var ve bununla birlikte Bir de mustakil olarak Sadece Mehdi ile ilgili hadisleri toplayan Kitaplar yazan bu Sadece Mehdi ile ilgili Rivayetleri toplayan Alimlerde olmuş mesela Ta'fız Ebubekir Bekir İbni Ebi Heyseme Müslüm'ün hadis aldığı bir şeyhi 279 Hicri senesinde vefat eden bu alim yaklaşık bin sene önce Mehdi ile ilgili hadisleri bir araya toplamış. Ve İbni Halid'in mukaddimesinde Süheydi'den bu kitabı nakletmekte. Yine Suyuti bu hususta bir kitap yazmış. el urf verdi fi ahbar mehdi ismini vermiş ve eser el havi fil Fatawa içinde basılmış i̇bn Kesir el Fiten vel melahim de Mehdi hakkında ayrı bir bölüm açmış yine Ali el mutfaki el hindi diye bir alemin bu usta bir eseri var İbn-i Hacer el mekki'nin el kavlul Muhtasar fi alameti el mehdi muntadar adlı bir kitabı var Molla Ali Kari'nin kitabının adı da el meşrebul verdi fi mezhebil mehdi Mehdi'nin mezhebi hakkında bir kitap çünkü e, herkes Mehdi'yi kendi mezhebine çekmişler. Mehdi geldiği zaman bizim mezheple hükmedecek diye bu şekilde diğer mezheplere karşı övülmüşler. Yine e, Mer'i bin Yusuf el-Hambeli'nin Savaidül Fikri fi zuhur el-Muntazar adlı bir kitabı var. Yine Şevkani'nin et-Tevzih fi tevasür ma ca'a fi el-Mehdi el-Muntazar ve ed-Deccal vel Mesih yani üç Mesih Deccal yani İsa Deccal ve bir de Mehdi'nin e, geleceğine dair tevatür hadisleri e, toplandığı topladığı bir bunları açıklayan bir eseri var yine Sıddık Hasan'ın şöyle der Allah'a Muhammed bin İsmail el-Sanani'nin sıbul Selam adlı kitabı biliyorsunuz Türkçe'ye tercüme edildi bu kitabı yazan Muhammed bin el-Sanani'nin Mehdi'nin gelmesiyle ilgili hadisleri topladığı ufak bir cüzü vardır. Ee, ilave olarak şunu da söyleyebiliriz: muasır bir çalışma, Muhsin fi Ahadis-i Mehdi, zayıf vel mavaduğa. Doktor Abdul Alim, Abdul Alim, Abdul Elbest'inin bir telifi var, ee, e, zayıf ve e, evet, zayıf ve uydurma. Ee, Mehdi hakkında gelen zayıf ve uydurma. Hadisler Ansiklopedisi diye bir eser yazmış. Takribi olarak e, 300'e yakın zayıf ve uydurma hadisi Mehdi Aleyhisselam hakkında 300'e yakın zayıf ve uydurma hadisi bu kitapta toplamış. Teker teker raviler hakkında konuşmuş ve e, ilim ehlinin bu ustaki görüşlerini aktarmış. Yine El Mehdil Muntazar fi'l Ahadis ve'l Eseri's Sahihah ve akval el ulema ve ara el fırak el muhtelife diye bu kitabın birinci cildi var iki cilden oluşuyor muntazar beklenen Mehdi sahih hadisler ve sahabeden gelen eserler ışığında beklenen Mehdi diyerek ve ilim ehlinin bu ustaki sözlerini ve ayrıyeten fırka ve taifelerin muhtelif fırka ve taifelerin görüşlerini de Mehdi hakkında bu kitapta aktarmış bu da muasır bir çalışma Mehdi hadislerini inkar edenler ve onlara verilen cevap diyoruz böyle ufak bir başlık atıyoruz daha önceki e, geçen satırlarda Mehdi aleyhisselamın ahir zamanda kesin olarak çıkacağı ve müslümanların imamı olacağı ve adaletle hüküm süreceğine dair sayı hadisleri e, burada serdettik ayrıca Mehdi hadislerinin mutavatir olduğunu açıklayan alimlerin sözlerinden ve bu konudaki yazdıkları eserlerden bahsettik. Fakat maalesef son zamanda türeyen bir takım e, yazarlardan, araştırıcılardan bir grup Mehdi'nin gelmesini inkar etmekte ve onunla ilgili hadislerin çelişkilerle dolu olduğunu, dolayısıyla batıl olduğunu bu rivayetlerin geçersiz olduğunu ve Mehdi'nin sadece Şia'nın halk hikayelerinde icat edildiğini ve sonradan ehli sünnetin kitaplarına karıştığını söylemektedirler. Ve bu yazarlar e, tarihçi İbn hem tarihçi hem de filozof filozof İbn Haldun'un meşhur mukaddimesindeki e, Mehdi hadisleri hakkındaki verdiği hüküm bunları etkilemekte. Oysa İbn Haldun arkadaşlar bu hadisler hakkında sahih ya zayıf diyebilecek geniş bir ilme sahip değil kendisi hadisçi değil ta ki hadisler hakkında sahihtir yaz zayıftır hükmünü verebilsin fakat İbni Haldun birçok Mehdi hadisini tenkit ettikten sonra şöyle der bu gördüğünüz Mehdi'nin ahir zamanda çıkacağına dair rivayet edilen hadislerdir sizin de gördüğünüz gibi bu hadislerin çok azı hariç bakın dikkat edin çok azı hariç tenkit edilmekten kurtulamamaktadır ama istisna yapmış burada İbn Haldun. Çok azı der tenkipten kurtulabilmiş. Öyle de şöyle diyebiliriz. Eğer bir hadis dahi sahih olursa bu Mehdi'nin varlığına delil olarak yeter. Kaldı ki Mehdi hadisleri sahihdir ve mutevâsir bir seviyeye ulaşmıştır. Ama İbn Haldun'un sözünden çıkan ne nedir? Çok azı der tenkitten e, selamet bulmuştur. Dolayısıyla bir tane dahi olsa bizim inanmamız için, amel etmemiz için yetmekte. Ve İbn-i Haldun'a Ahmet Muhammed Şakir şöyle der. i̇bn Haldun eğer hadisçilerin görüşlerini ve onların anlayışlarını iyi kavrasaydı, bilseydi o dediği şeyleri söylemezdi. Fakat o onun içinde bulunduğu siyasi ortamdan dolayı Mehdi hadislerini sayıs kılmıştır. Yani içinde bulunduğu siyasi ortam gereğince Mehdi hadislerini inkar etmiştir. Herhalde o ortamda, o dönemde o asırda, o coğrafi sınırlar içerisinde Mehdilik iddiası bir hayli meşhur bir olaydı. Allahu Teala alem tabi. Bir de Ahmet Muhammed Şakir'den sonra asrımıza yakın bir dönemde yaşayan Reşit Rıza Evet Rışit Rıza'nın arkadaşlar... ...Mehdi hakkında sözleri var... ...ve onun bu sözleri zaten... ...Mehdi hadislerini... ...inkar edenlere... ...örnek teşkil etmekte... ...bakın Mehdi... ...hadisleri hakkında ne der Rışit Rıza... ...Mehdi hadislerindeki... ...çelişkiler ve şüpheler... ...açıkça görülmektedir der... ...çünkü kendisi... Bu hususta bir inkarcı... ...daha doğrusu Mehdi'nin... ...gelmesini inkar ediyor ve kendinden sonra gelenlere de örnek olmuş bir kişi çelişkiler ve şüpheler açıkça görülmektedir der bu rivayetleri bir bütünü bu rivayetleri bir bütünü oluşturacak şekilde bir araya toplamak çok zordur o hadisleri inkar edenlerin sayısı çoktur yani Mehdi'nin Mehdi geleceğini ki ya bir yeşil kişi var ama çoktur der nitekim Bukhari ve Müslim sahihlerinde o hadislere yer vermemiştir bakın nereden geliyor zira bu rivayetler İslam milletleri İslam toplumları arasında birçok fitne ve kargaşaya sebep olmuştur der Mehdi hadisleri yani bundan neyi kastediyor Mehdilik iddiasında bulunan pek çok insan gelip geçmiş ne yapmışlar ortalığı kargaşalığa boğmuşlar e bugün de öyle değil mi Amerika'da bir tane var televizyonu var e Erzurum'da bir grup var senin Mehdi olduğunu söylüyor. E, büyük cemaatler var. Hocalarının Mehdi olduklarını söylüyorlar. Her cemaat kendi şeyhinin Mehdi olduğu iddiasında. Ha, bunu getirir der ki zira bu rivayetler İslam milletleri arasında birçok fitne ve kargaşaya sebep olmuştur. Ama her kargaşa ve fitneye sebep olan şey biz red mi edelim? Peygamberlik iddia eden hiç olmamış mı? E o zaman peygamberlik iddia eden biz bu derslerimiz başında bundan bahsettik. 5, 6, 7, 8 kişi var. O zaman Peygamber gelmiş mi, gelmemiş mi diyeceğiz. İlahlık iddia eden olmamış mı? Ben Allahım, Rabbim diyen bu iddia ile çıkan olmamış mı? E o zaman ne yapacağız? Her suistimal edilen şeyi red mi ederiz? Evet. Devam eder, sözü ve sonra aklınca Mehdi hadislerdeki çelişkilere örnek vermekte. Reşit Rıza ve şöyle der, ehli sünnetteki en meşhur rivayetlerde aslında kendisi de ehli sünnettendir ama işte ilim ehlinin bazen kalemi yahut ayağa kayabiliyor. Ehli sünnetteki en meşhur rivayetlerde onun ve babasının ismi Muhammed İbni Abdillah'tır. Hadislerde gördüğümüz gibi. Başka bir rivayette ise Ahmet İbni Abdül Abdullah. Çünkü Peygamber Salih'in diğer birisi de Ahmet. Şimdi Şia'ya getiririz. Ehli sünnette <gülüyor> sabit hadislerle gelen bu inancı Şia'nın hurafi inancıyla karşılaştırır ve bir çatışma olduğunu söyler. Der ki Şia'da ise Muhammed İbni Hasan el askeri. Muhammed İbni Hasan. Baba adı Hasan, Abdullah değil. Muhammed İbni Hasan. Ve o da 11 ve 12. Masum imamlardır. Ve onun hüccet, kain ve muntazar diye lakapları vardır. Ve devam eder. Şia'nın bir grubu olan Kisa'niye'ye göre Mehdi, Muhammed İbni Hanefiyedir. Ve şu an Ravda diye bir dağda yaşıyordur. Ve Şia'nın Mehdi'ye dair inancını getirir. Dolayısıyla bunu bir yani zıtlaşma olarak görür. Yani çelişki vardırdır. E, hak ile batıl arasında her zaman çelişki vardır bu doğaldır ve onun soyu hakkında devam eder en meşhur olan Ali radıyallahu anhu ile Fatıma radıyallahu anhanın çocukları olan Hasan'dan geldiğidir bazı rivayetlerde Hüseyin'in soyundandır ve bu İmamiye şiasının görüşüdür Abbas'ın soyundan geldiğine dair de birçok rivayet vardır der. her rivayeti zaten alsak zayıf ve uydurma rivayetler zaten her zaman demeyelim de genelde hak ile çelişkilidir Kur'an ile çelişkilidir sayı hadisle çelişir çatışır ve sonra Reşit Rıza birçok İsrailiyat'ın hadis kitaplarına girdiğini söyler ve şöyle der Alevi, Abbasi bakın bu görüşleri hepsi Türkiye'de söylenmekte arkadaşlar televizyona çıktıkları zaman ne diyorlar Hristiyanlıktan, Yahudilikten Şia'dan gelme bir takım inançtır diyorlar Alevi, Abbasi ve İran taraflarının Mehdi hakkında birçok hadis uydurmada önemli rolleri olmuştur der. Yani hadisler uydurmadırdır. Ve her grup Mehdi'nin kendilerinden olduğunu iddia ederler. Zaten Yahudi ve Mecusiler, Müslümanları etkisiz hale getirmek için bu hadisleri ortada dolaştırıyorlardır. Allah'ın onunla bu dini destekleyecek ve her tarafta adaleti yayacak olan Mehdi'nin çıkmasıyla... Oyalanmasıyla bayram ediyorlar. Yani Müslümanlar tembel tembel oturuyorlar, buna güveniyorlar, Mehdi çıkacak, bizi kurtaracak diye. Ve bu tür rivayetlerde bizim düşmanlarımız tarafından bizlere arz ediliyor. Yani bizim aleyhimizde bu şekilde kullanılıyor diyerek bunu bu şekilde reddetmekte. Ve Reşit rızaya şu şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Bir kere. <gülüyor> Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgili rivayetler daha önceki de geçtiği gibi sahih ve sabit rivayetler manevi mutevatır derecesine ulaşmış ve alimlerden büyük bir grup bunu benimsemiş. Ve Buhari ve Müslim Mehdi hadislerini rivayet etmemiş. Bunu rivayet etmemelerine gelince bütün sayı hadisler bu iki, iki, iki kitapta zaten toplanmamış. Yani Buhari ve Müslim biz ne kadar sayı hadis varsa bunları kitabımızda topluyoruz diye bir hedef gitmemişler. Bilakis Sünen, Muhocam, Müsnetler'de ve diğer hadis kitaplarında da birçok sayı hadis var. Ve İbn-i Keşir şöyle der, Buhari ve Müslim kitaplarında bütün sahih hadisleri toplamamışlardır. Toplamamış, toplamamışlardır. Ve bunlarla birlikte onların sahih deyip de bu kitaplarına almadıkları hadisler de vardır. Nitekim Tirmizi ve diğerleri Bukhari'nin sahih deyip de kitabına almadığı ama diğer sünenlerde bulunan hadisler olduğunu ilim söylemiştir. Böyle bir, iddia da, böyle bir iddiası da yok zaten Bukhari ve Müslümin. O zaman Reşit Rıza Bukhari Müslim dışındaki hadislerle amel etmiyor. Bunları almıyor. Yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. Netice olarak. Bu da yani imkansız olan bir durum hadiste İsrailat meselesine gelince yani Mehdi hadisleri İsrailiyattandır ve bunlar e, bu dine girmiştir sahih zayıfı birbirine karışmış ve bunlar ayrılamayacak hale gelmiştir böyle bir iddia gelince doğru bunların bir kısmı Şia tarafından uydurulmuş çünkü böyle bir inanç var Şia'da Mehdi'nin yaşadığı ve onların e, çıkmasını e, bekledikleri bir e, yüzyıllar boyunca bin seneden beri bekledikleri bir konu e, 11. imam vefat eder 11. imam vefat eder akabinde çocuğu olmaz e, çocuğu olmuştur derler ancak bir mağaraya giyip, girip sığınmıştır derler 40 yahut 70 sene kadar bir müddet tayin ederler Çıkacak derler. Halkı bu şekilde aldatırlar. O müddet geçer çıkmaz. Sonra e, gizlenir artık Mehdi. E, fakat kitaplarda onlardan bahis vardır. Mevzu bahis edilir. E, Fatimiler devletlerini kurunca, Safaviler özür dilerim, Safaviler İran'da devletlerini kurunca şimdi inecektir der. Devletimiz kuruldu derler yine inmez ilk inkılabı akabinde şimdi inecektir derler yine <gülüyor> mehdileri gelmez dolayısıyla onlar mehdi hakkında çokça hadis uydurmuşlardır doğrudur diyoruz bunların bir kısmı şiadan gelmiştir bir kısmı da mutassıp kesimden gelmiştir fakat hadis alimleri bunları teker teker belirtmiş bunlarla ilgili özel olarak Uydurma ve zayıf hadisleri içeren kitaplar yazmışlar ve ayrıca hadis ravileri için hassas ve ince kaideler koymuşlar. Öyle ki hadis uydurucusu, bidat sahiplerini suyun üzerine çıkartmışlar. Böylelikle Allahu Teala Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in temiz sünnetini kirli ellerden ve hain kişilerden korumuş ve dini bu şekilde muhafaza etmiştir eğer taassuptan dolayı bir takım rivayetler uydurulduysa diğer sayı olan rivayetleri terk etmemize sebep kapi surette teşkil etmez sayı olan rivayetlerde Mehdi'nin ismi ve sıfatı geçmekte ve sonra Mehdi yani gerçek olan Mehdi Mehdi'nin on, insanların ona davet etmesine de ihtiyacı yoktur bazı cemaatlerin bunu yaptığı gibi yani insanların o Mehdi'ye davet etmesine ihtiyacı yok ve allah Teala istediği zaman onu insanlara gösterir ve insanlar onu kendine has özellikleriyle, özelliklerinden dolayı tanırlar. Ama hadislerdeki çelişki, hani çelişki var diyor ya, çelişkiler olduğu görüşü sahih olmayan rivayetlerden çıkmakta. Çünkü sahih hadislerde böyle bir çelişki yok. Ama zayıf ve uydurma rivayetler genelde çelişkiye sebep. Ayrıca Mehdi konusunda Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki farklılıklar olma olması, Şia ile ehl Sünnet arasındaki farklılıklar olması bir şey ifade etmez. Gerçek kararı Kur'an ve sahih sünnet verir. Şia'nın bu konundaki, bu konudaki batıl ve hurafe görüşleri sahih hadisleri kabul etmememizi, reddetmemizi gerektirmez. Şia'nın çarpık Mehdi inancı tevatür hadislerle gelen Mehdi inancını inkara hiçbir zaman sebep olmaması gerekir. Ve İbn-i şöyle der İmamiye şiasına göre Mehdi İmamiye şiasını yani şialara göre Mehdi Hasan'ın değil Hüseyin'in evlatlarından. Muhammed İbnu Hasan el askeri el muntazar el beklenen yani beklenendir. Gözlerden uzak her yerde hazır. Evet. Evet. Musa Aleyhisselam'ın asasına sahip. 500 yıl kadar önce Samarra'daki mağaraya girmiş, ondan sonra kendisini gören kimse olmamış. Kendinden ne haber alınmış, ne de izine rastlanmış. İşte Şiiler her gün onu beklerler ve bu mağaranın kafasında bir atla durup, kendi yanlarına çıkması için, ya Mevlana çık! Ya Mevlana çık diye çağırırlar Sonra da boş ve mahrum olarak geri dönerler İşte onların durumu budur der Ve şair onlar hakkında ne güzel söylemiştir der Cehaletiniz sebebiyle hakkında konuştuğunuz kişiyi içine girdiği mağaranın doğurma vakti gelmedi mi? Herhalde sizin aklınız gitmiş Anka ve gıyılan efsanesine bir üçüncüsünü eklediniz ve bu adamlar bu tür sapık görüşleri yüzünden Ademoğlunun, insanoğlunun utancı ve her akıllının alaya aldığı gürüş duruma düşmüşlerdir der. Son olarak arkadaşlar İsa İbni Meryem'den başka Mehdi yoktur diye bir hadis var. Bu hadis ve bu hadisin açıklanması. İsa İbni Meryem'den başka Mehdi yoktur. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini inkar edenler mütevatir hadisleri kabul etmeyenler bu şekilde ahad hadise dayanarak o tevatür derecesine ulaşmış hadisi reddederler. Peki bu hadis nedir? Önce senedine bakalım ve Mehdi hadislerini kabul etmeyenler evet İbn-i Maci'nin ve hakimin Enes İbni Malik'ten rivayet ettikleri velel mehdi illa İsa İbni Meryem İsa İbni Meryem'den başka mehdi yoktur hadisini geçirmekteler bu hadis zayıf bir hadis arkadaşlar buna sebep Muhammed İbni Halid El Cundi adlı ravinin senette bulunması Zehebi onun hakkında şöyle der Ezdi diyor ki hadisi kabul edilmez hakim tanınmamaktadır meçhuldür der ve ben yani Zehebi derim ki İsa İbni Meryem'den başka Mehdi yoktur hadisi Münker'dir ve bu hadisi İbni Mağaz'a rivayet etmişti. Yani Münker'dir bilinmemekte tanınmamakta. Zayıf Münker rivayet nedir çocuklar biliyorsunuz okudunuz. Münker rivayet Şaz var Şaz ve Münker Şaz güvenilir ravinin başka güvenilir raviye muhalefeti daha fazla güvenilir yahut adetçe daha fazla olan ravilere şeyi muhalefeti münker rivayet ise zayıf ravinin sika güvenilir olan ravilere muhalefeti ters düşmesi sebebiyle hadis münker vasfıyla nitelen, nitelenmekte İslam şöyle der bu hadis zayıftır bu hadisi İbn-i Mace Yunus'tan o da Şafi'den rivayet etmiştir Şafi ise ...Yemenli Muhammed İbni Halid El Cundi ...azlı birinden rivayet etmiş. Bu kişi hadis alınacak biri değildir. Ayrıca hadis... ...Şafi'nin müsnedinde de yoktur. Söylendiğine göre Şafi... ...bu hadisi El Cundi'den duymamıştır. Dolayısıyla Yunus da Şafii'den ...duymamıştırdır. Ve İbni Hacer bu ravi hakkında... ...bilinmemektedir, meçhuldür... ...olduğunu söylemekte. Bu hadis arkadaşlar... ...yani sabit olduğunu varsaysak bile... Mehdi hakkındaki gelen birçok ve mütevatir seviyesine ulaşmış hadislerin önüne katil surette geçemez. Eğer hadisin sayı olduğunu farz etsek bile, bakın bu Kurtubi tarafından nasıl terif edilmiş, cem İsa'dan başka Mehdi yoktur. Hadisinin manası tam olarak hatasız Mehdi İsa'dır diye cem edilmiş. Yani Mehdi Aleyhisselam gelecektir ama asıl tam Mehdi hatasız He, çünkü peygamber olduğu için İsa Aleyhisselam'dır şekliyle e, cem edilmiş ve bu şekilde tehlif edilmiştir doğrusunu Allahu Teala bilir şimdi e, kitapçılar çarşısında satılan mehdilik hakkında, deccel hakkında yazılan birçok eser var eee tabi bunlar kıyamet alametleri ee, çokça üzerinde yorumun yapıldığı rivayetler her cemaatın kendisine çektiği hadisler mesela bunlardan bir tanesi Mehdi ve Cecel demiş Şaban döhen Şaban gerçekten hadisleri sahih ve sabit hadisleri dövmüş İslam aliminin İslam ulemasının sözlerini bir kenara bırakmış bu kişi soyadıyla da bunu doğrulamakta bakın şöyle der şimdi bizler hadisi şerif ve İslam alimlerinin yorum tevil keşf, keşf ve kerametleri ışığında bunların cevaplarını bulmaya çalışalım Mehdi ile ilgili hadisler Hadis şerif tamam, İslam alimlerinin yorumları tamam, tevil yani aslına muvafıkla kabul. Peki keş de ne? Yani böyle bir e, şer'i bir delil var mı? Kur'an, Sünnet, icma kıyas. Peki keş keş de mi var? Yani keş de mustakil olarak. Ee, bir e, e, delil mi? Ta ki itibar edilsin. Ve kerametler ışığında. Yani kerametler bu hususta bize yol gösterecekler. Ve <gülüyor> ehli beyten büyük bir zattır der ve Mehdi yazdığı eserlerle, şimdi bakın böyle bir şey tabii geçmemiş fakat herkes dedik ya kendi cemaatine bunu e, şey yapmakta yaramakta Mehdi yazdığı eserlerle inansızlık içerisinde bulunanları imani şüphe ve tereddütte olanları kurtaracak evet bu şekilde Mehdi'nin vazifeleri var ve ilk mutasavvuflardan der Mehdi'nin konuşulduğunu ilk mutasavvuflarda Mehdi'nin konuşulduğunu pek görmüyoruz sonradan keşf ve mukâşefe yoluyla Mehdi'den bahsedilmiştir bilakis Muhyiddin İbni Arabi'nin bu hususta bu konuda birçok değerlendirmeleri vardır der ee, tabi e, Mehdi hadislerinin mütevatir olduğuna dair de Albani'nin sözünü aktarmaktan da geri kalmaz ve hadislerde görmediğimiz bilmediğimiz sahih ve sabit hadislerde olmayan Gözleri sürmelidir der. Omuzlarında Resulullah'ın bir mühürü ve nişanı vardır der. Ve Mehdi'nin sakasız olacağı rivayeti de bulunmaktadır der. Bir rivayette onun 40 yaşlarında vazifeye başlayacağını da öğreniyoruz der. 40 yaşı olarak gelmiş ve yine hakimin müstedireyine atfen Hz. Ali'den gelen bir rivayette Mehdi ve askerlerinin faziletleriyle ilgili olarak şöyle denir Selef onları geçemediği gibi Halef de onlara ulaşamaz Evet bu hadisin biz kendisinden derecesini talep ediyoruz ve e, Mehdi'lik hakkında e, yani okuduğunuz zaman sizleri hayretler içerisinde bırakacak tabi okumamanız, okumamanız en güzeli en doğrusu çünkü gerçekten hurafelerle bidatlarla kafayı karıştıran çok rahat karıştırabilen berbat bir eser kaynaklarda der Hz. Mehdi'nin esrar huruf yani cifir ve evcet ilmini ve müsbet ilimleri bileceği de belirtilir. cifir ilmini de bildi söylenmekte Tabii bu cifir ilmiyle ilgili arkadaşlar e, yazılan çizilen çok şey var ve bu e, sanki şeriatta bir usulmuş bir asılmış bir kaynakmış gibi kendisine bir takım mutasavvıfçılar tarafından itimat edilmekte ve bu usta bir kitap yazılmış kitab-ı cifir ismiyle ee, ve bu kitap Ali İbni Ebi Talib'e bazen bazen de Cafer-ı Sadı'a Rahimahullah'a nisret edilmekte ve <gülüyor> bu kitap bizdeki Bukhari gibi Şianın bir kaynağı var El-Kâfi adlı kitap Erkâfe adlı bir kitabı var bir kaynak kitabı var Kuleyni'nin ve bu cifir kitabı Kuleyni'nin kaynaklarından addedilmekte ve Kuleyni bakın şöyle der Babun fihi zikru sahifeti vel cifri vel cami yani bir babaçar açar sahifeden bahseder cifirden bahseder ve camiden bununla ilgili bir babaçar. وَفِيْهَ عَلَى لِيْسَنَ Ali رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ der. ve bu vapta Ali radıyallahu anhu'dan gelen rivayetleri zikreder Ali'nin şöyle sözde şöyle söylediğini söyler وَاِنَّ وَا وَا وَا وَا عِنْدَنَا جِفْرٌ gerçekten bizde cifir vardır وَمَا يُدْرِهِمَّ الْجِفْرُ yani onlar cifrin ne olduğunu nereden bilirler yani diğerleri şia olmayanlar Hale ve Dedim ki jifr nedir? Kalbıaun min adam min fihi Deriden bir torbadır. İçerisinde peygamberlerin ve vasilerin ilimleri vardır. Ve ilmul ulama ellezina madu min bani Israil ve gelip geçen beni İsrail alimlerinin ilmi vardır. Ve şekilde gelip ma yahdusu billeyli ve nahar gece ve gündüz olanlar vel emru min ba'dil emri ve şey o ba'de şey ila yomul kıyame yani kıyamete kadar, kıyamete kadar olacak şeyler cifir adlı kitapta var evet şeklinde gelmekte ee, tabi e, bu kitap şia vasıtasıyla gelmekte ve kıyamete kadar ihtiyaç bulunan her şeyin bu kitapta olduğu inancı var. Ve maalesef bu e, bir takım tasavvufçulara e, bu inanç geçmiş ve böyle bir ilmin e, bir kısmı tarafından bilindiği de iddia edilmekte. Ve bu e, cifir bir bir e, keçi derisine yazılmış yani keçi derisine yazılmış olarak bulunur. Ee, Cafer-i Sadık'ın indindedir. Daha sonra Harun ibni Said El-İcl'i Zeydiye'nin başı olan bu kişi bu kitabı alır. وَسَمَّهُ الْجِفْرِ ee, بِسْمِ الْجِرْدِ الْلَذِي كُتِبَ فِيهِ ve e, bu deri üzerine yazıldığı de yani bu kişi dersi üzerine yazıldığı için de cifir ismini alınır. Cifir, cifir, cifir ismi verilir kendisine. İsmini buradan alır. Tabi <gülüyor> e, bu kitaptaki malumatların Ali radıyallahu anhu ile hiçbir alakası yoktur. Çünkü arada senet yok. Yani i̇nsan söyleyebilir. Ali şöyle dedi, Ömer böyle dedi radıyallahu anhum cemiyan bunu iddia edebilir. Fakat bu iddianın asıl ispatı önemli. Herkes iddia edebilir. Ama bunun Ali ile, radıyallahu anhu ile bunu ondan yazınlar arasında hiçbir senet yok, hiçbir dayanak yok. Bilakis bunu iddia edenin bu delili getirmesi gerekir. Bunu inkar edip nefiedenin değil. Ve bu. Ee, hususta e, bu kitapçık basılmıştır e, ayrıca Ürdün'de basılmış ve içerisinde Ali radıyallahu anhu'nun biraz önce de zikrettiğimiz gibi e, gayb ilmini geleceğe dair bilgileri bildiğini ve ihatatihi bi ilmi levhil mahfuz levh-i mahfuzdaki bilgilere bilgileri ihata ettiğini, bunları bildiği inancı var. Ali radıyallahu Anhuya böyle bir inanç nispet edilmekte. Yani bu kitaba göre Ali radıyallahu anh'u gayb ilminde Allah ile beraber ne? ortak, Allah'a bir ortak. Tabi büyük bir yalan, büyük bir iftira allah Teala'nın dediği gibi Kullâ ya'lemu men fissemâvâti vel ardi'l-gaybe illallah. De ki yerde ve yerde ve göklerde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez yine e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dili üzere <Sessizlik> peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle der evet Allah sallallahu Evet Allah Teala onun lisanı üzere eğer ben gaybı bilmiş olsaydım yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben der gaybı bilmiş olsaydım hayrı çoğaltır ve bana kötülükte de dokunmazdır der bu konudaki hadisleri biliyorsunuz. Menca ila arrafin alkahin. Kim ki bir arrafa, bir kahine gelir de, evet, gelirse, fakat kefara ile ala Muhammed'in peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene indirleni inkar etmiştir olarak hadislerde gelmekte. Ve bu kitap arkadaşlar 35 sayfa civarında ve 28 tane konu var bu kitapta ve yıldızların remizleri var rumuz kebaşif yıldızların değişik rumuzları var rakamlar var harfler var ee, değişik ülkeler hakkında ki fitneler ve harflerden haber vermekte Şam hakkında Irak hakkında Hicaz hakkında Filistin hakkında İstanbul yani Konstantiniyye hakkındaki fitne ve harflerden haber vermekte bu Cifir adlı kitabın muhtevası. Tabi hiç şüphesiz ki bu kitabı uyduran, bu kitabı bu şekilde vaz eden, e, İslam için, Müslümanlar için fitne isteyen zındıklardan, münafıklardan başka birisi değil ki, İmam Ali radıyallahu anh'e nispet edilen bu kitap, tam kendisi hiç şüphesiz beri Ve İbn-i Kayyım şöyle der, Eee müstahdar kitabında da laaa'lem an Ali yani bu kitabın ki İbn Kayyim eski bir alim onun döneminde de demek ki bu tür iddialar var. Ali radıyallahu anhu'ya şeyi nispeti kati surette bilinmemekte ve der ki yalancılar yalancılar çok yalan söyleyenler batıl olan malzemelerini mallarını ancak bu şekilde Ehl-i Beyt'e Ali radıyallahu anhu'ya nispet ederek satarlar der. Bu şekilde infak ederler der. Ee, ve uydurdukları birçok şeyi söyler burada. Cifir vardır, bir bitaka vardır. Ee, bu gibi e, <gülüyor> şeylerin der. Maalesef Ehl-i Beyt'e e, söz konusu. Ve şöyle der. Fela yudra ma kudibe ala Beyte beyti Allahu subhanehu ve teala. Ehl-i Beyt üzerine yalan söylenen, yalanların adedini sayısını ancak Allahu Teala bilirler. Ve bu konu hakkında gerçekten Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Beyt'in Ehl Beyt alimleri üzerine söylenen yalan gerçekten çoktur. <gülüyor> Ve <gülüyor> keşf Hacı Halife bu kitabın Ali Radıyallahu Anhu'dan beri olduğunu Aliırrad Allah'ın onun böyle bir kitaba sahip olmadığını söyler yine İbni kutey ve Tevil muhteliffil hadis adlı kitabı, kitabında ki bu Türkçeye tercüme edilmiş bir kitap bizim şu an kütüphanemizde var yine bu kitabın Ali anhu'ya nispetinin doğru olmadığını söyler ve bu kitapta değişik cümlelerle gelmiştir küfür ihtiva eden bakın bir kufi bir kufi kufi biri işi mebruş, enzilo bir hakki, bir hakki natuş. ve tokom bil hakimi aleykum karmuş. Hani değişik bu şekilde, acayip şeyler var. Ee, ne, ne demiş burada? Ena vallahi Yine Ali. Ena vallahi ve Yani ene yani, ben Allah'a yemin olsun ki Allah'ın yüzüyüm. Ali radıyallahu anh ya yani, nisbet edilen söz. Yine ya salihu sallim vecimeaaetukelm Yusuf arif an haza ya Musa akbil ala هذا. ya selam sellim ya cah cahukelm ya Muhammedurkut ya Mustafa ya Mustafa usjut gibi böyle acayip şeyler de var e, bu kitapta e, tabi tabii bu kitap arkadaşlar İslam'a özel olarak sokulmuş bir kitap e, ancak e, maalesef Üzülerek söylüyoruz, Şia kitaplarının kaynağı olmuş bu kitap. Şia kaynaklarının, Şia hadis kitaplarının kaynağı olmuş. Bakın, Cifir hakkında ne der? El Kafi'nin sahibi, El Kuleyini fihi Tauratu Musa ve İndilu İsa. Yani onda. Musa'nın Tevrat'ı, İsa'nın İncil'i ve ulumul enbiya vel avsiya vasilerin ve peygamberlerin ilimleri vardır. Ve men madâ min İsrail. İsrailoğullarından gelmiş geçmiş alimlerin ilmi var. Ve ilmul helal vel haram. Helal ve haramın ilmi de o kitapta vardır der. Ve ilmu mâ kâne ve yakun. Olmuş ve olacak şeylerin ilmi de bu kitapta vardır der. Evet burada maalesef bu cahil kişi Mehdi'nin cifir der bildiğini söylemekte. Cifrin hakikati hakkında sizlere birkaç bir şey söyledik. Halbuki hadislerde Mehdi Aleyhisselam'ın yedi sene hüküm yahut sekiz sene hüküm süreceği var. Fakat bazı rivayetlerde der Mehdi Aleyhisselam 40 sene hükmeder. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de marifetnamesinde namesinde Mehdi'nin 40 yıl adaletle hükmedeceğini söylemekte. Hadislerde 7-8 diyor ee, İbrahim hakkı marifetname marifetnamesi olan bu kitap okumasın arkadaşlar. Bu kitaptan uzaklaşsın. 40 der. Bu arkadaş hadisi almaz marifetnamedeki gelen 40 seneyi alır. Çünkü e, keramet ehlindendir. Çünkü keşf ehlindendir. Evet. Ve <gülüyor> Hazreti Mehdi'nin der, hizmetlerini ihlas, sebat ve sadakatı esas alan bir cemaat. Bir cemaatle onların şahsi manevesiyle yapacaktır der, Hz. Mehdi hizmetlerini. Ve Ebu Davud'daki hadisi buna kaynak olarak gösterir, bir rivayette hak üzere mücadele verecek bu cemaatin en son grubu Mesih-i savaşacaktır der. savaşacaktır. Ve Bediüzzaman ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya kadar hak orunda cihat yapmaya devam edecektir. Hadisi şerifini açıklarken hadisin aslını ebcek hesabına vurmuş. Ve Mehdi'nin şahsi manevisinin icraat dönemini çıkarmış. Şimdi ümmetinin kendisi var bir de şahsi manevisi. Yani Mehdi gittikten sonra onun etbaası bu vazifeyi sürdürecek. Buna şahsi manevinin icraatı deniyor. Buna göre hadis hadisteki zahirine alel hak, hak üzere galipane olarak ifadesinin ebcedi değeri 1506'dır. 1506. Ve bu cemaat evet 1506 tarihine kadar zahir, aşikare daha öte galibane hükmedecek. 1506 hicri. Şu an kaçtayız? 1425. Evet. Ve 1506 tarihine kadar zahir aşikare daha öte galifane dedik. Daha sonraki hizmetler ise 1542'ye kadar gizli ve malufane yürütülecek. Gizli ve affedersiniz gizli ve malubiyetle. Hem gizli olacak hem de yani malub yani malubiyetle. Evet. Hatta Yetti Allahu ye ve Emri. Kıyamet kopuncaya kadar. Ve 1545'te ise kafirin başına kopacak kıyamete işaret etmekte. Yani kıyametin tarihi de bu şekilde sabitleşmiş olmakta bu kitap bu kitapta 1545'te. Evet. Yanlış duymadınız. Ee, Hazreti Mehdi ne zaman çıkacak diye bir başlık atmış. Hazreti Ali zam e, Zaman Besmele'nin Hazreti Ali Zaman Besmele'nin harflerinin sonuna geldiğinde Mehdi'nin çıkacağını söylerdir. Besmele'nin harflerinin sonuna geldiği zaman zaman Evet Mehdi'nin çıkacağını söylemekte Besmele 19 harftir. Kes suresi ise 111 ayetten ibarettir. Ve Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir. Ve burada şöyle bir latif bir tevafuk vardır der 18. asrın sonu ve 19. asrın başında Mehdi çıkar hizmete başlar ve Hz. Mehdi'nin galibiyete başlaması ise 111 çarpı 18 1998'dir evet galibiyete başladı o zaman ve Sure-i Kehf'in 111 ayeti var ve kelimeleri tefsirül miqyas hesabına göre 1564 ederler. Ve ashabı kehf mağaralarında 309 sene kalmışlar. 1564'e 309'u eklediğimizde 1873 eder ki bu da Hazreti Mehdi'nin doğum tarihi. Yani 1873'te Mehdi demek doğmuş. Onun gelişiyle ashabı kehf'in dirilmesi gibi 300 senedir uyumakta olan İman ehli uyanır adeta yeniden dirilir uyuyanlar da var buna rağmen evet evet Anadolu'ya yerleşen Türklerden bahseder der ve daha fazla Mehdi'nin icraatı Türkler arasında olacaktır der Mehdi de zamanı der Mehdi'nin cihadı manen yürütülür Zamanında maddi kılıçlar kınına sokulup Manevi kılıçlar devreye girer Ve bu cihat Tahkiki imanla yapılan bir cihattır Dini irşat Hak ve hakikati gözlerle Hak ve hakikati gözlerle gösterecek derece Güçlü delilleri gösteren Açıklayan Kur'an'dan çıkan bir nurla Yürütülür der bu dava İşte böyle bir zamanda Hazreti İsa İsa'da hürriyet ve demokrasi kılıncıyla ortaya çıkar. Eğer hürriyet ve demokrasinin hakkı verilir ve İslami bir şekle girerse adil halifedir. Kılıç da kınına, kılıç da kınına girer. Din ve vicdan hürriyeti de layıklık adı altında uygulanmaya başlar. Cihat da yine manevi şekle girer. Deccel'in Hazreti İsa'ya görünce tuzun suda erimesi gibi erimesi ise her türlü küfrü istibdadı hak ve hürriyeti filizlendiren demokratik atmosferde eriyip gitmesidirdir. Evet daha çok şeyler var arkadaşlar. Burada birkaç şeyle son vereceğim hani Mehdi'nin zamanında e, her şey bol olacak ya, yağmur bol olacak, yer yüzü ürününü bol bol çıkartacak. Bu bolluğun sebebi der, teknolojinin geliştiği ve tohum ıslahı ile tarımda üretimin kat kat arttığı günümüzde anlamak, bunun zor olmasa, bunun anlaması zor olmasa gerekir der. Evet, evet burada çok e, tuhaf bir ibare var, onunla bitiriyorum. Hayati Harrani, Ma'ruf, Ma'ruf u Kerhi ve Abdul Kadir Geylani gibi hay ismine mazhar olup yani hala yaşamakta olup tasarruflarını vefatlarından sonra da hayatlarındaki gibi sürdüren bu üç evliya bu üç evliye en dehşetli bir çağda çetin bir görev üstlenen Hazreti Mehdi'nin de evet üstlenen Hazreti Mehdi'nin de o çağ dahil olması akıldan uzak değildir. Hazreti Mehdi her ne kadar maddeten de olmasa manen, ruhan tasarrufunu devam ettirecek, şahsi manevinin temsilciliğini ve o şahsi manevi olan desteğini sürdürecek, dua edecek ve programının uygulanmasına yardımcı olacaktır. Allah'ın bizlere hakkı hak olarak göster, ona talip olmamızı muvaffak kıl, batılı da batıl olarak göster, ondan iştinaap etmemizi, ondan uzak kalmamızı bize kolaylaştır. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estagfiruke ve eto biledik. Auzu billahi minash şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Fe na'uzu min shururi anfusina min seyyati amalina men yahdihi Allahu fala mudilla yudlil fala hadiya le ve eshedu an la ilaha la şerika le ve abduhu Aziz ve muhterem arkadaşlar geçen dersimizde kıyamet alametleriyle ilgili ee, sohbetlerimizi geçen dersimizde kıyamet alametleriyle ilgili e, üçüncü sohbetimizi yaptık son olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu rivayeti zikrettik benim ümmetim bağışlanmış ümmettir <gülüyor> ahirette azap görmez onların azabı bu dünyada ölüm deprem ve fitnedir hadisiydi bu hadisi zikrederek dersimize son vermiştik ee, zamanın kısalmasından devam ediyoruz kıyamet alametlerinden bir alamet zamanın kısalması Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir başka hadiste zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz bir sene bir ay gibi olur bir ay bir hafta gibi olur bir hafta bir gün gibi olur bir gün bir saat gibi olur. Bir saat bir hurma yaprağının yanıp kül olması kadar olur buyurulmakta. Bu hadisi İmam Ahmet Müsnedin'de rivayet etmiştir. Ee, Albani hadis hakkında sahihdir demiştir.